مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خائر خلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صره الرحمن في النعام مولايا صل وسلم دائما ala habibi gazay dil halqi kullihimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin assalatu vesselam seyyidil ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aliyah sahbihi cimu'in Hadis-i şerifte uzun bir hadis-i şerif bir perşembe sohbetlerinde e, bir kısım okuduk, şey yapamadık, 2-3 e, ders araya girdi. Şimdi... Biz... Sonra da geçen hafta hadis dersimizde, pazartesi, e, cem ettik. Yani... Yeniden okuduk hadis-i şerifi, çünkü... Baktık ki sohbetler arasında toplamak zor olacak. Birkaç sohbeti birleştirmek. Bu itibarla sıramıza geldik. Yani allah Teala'nın kulların amellerini reddetmesine sebep olan günahları anlatıyordu. Ee, kulların amelleri göklere yükseltiliyor. Fakat güzel görünen ameller yani... namaz, abdest, oruç, hac, zekat gibi e, görünen ameller niyetinde bazı günahlar sebebiyle reddediliyor. Bu da bize çok büyük bela açacak. Çünkü İnsan ahirette salih amelleriyle yaşayacak. Nasıl ki dünyada herkes parayla yaşıyor. Maddi imkanları olmayanlar helak oluyor. Perişan oluyor, insanlara muhtaç oluyor. E dünyada muhtaçlıkta kurtarır. Birisi sadaka veriyor, hayır yapıyor işte. Çadır kuruyorlar. E i̇nsanlar yine yaşıyor. Ahirette böyle bir durum yok. Cennete giremeyen yandı. Hakikaten yandı yani. Ateşte yandı demek istiyorum. E, cennete girmek mecburiyetindeyiz. E, cennete girmenin şartı da وَالَّذ۪ينَ عَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Birçok ayet-i Kural-ı Kerim'de 45 yerde geçer. İman edip salih amel işleyenler. Yani işte, senudhulüm cennatin diye geçer işte efendim, Cennetlere biz onları girdireceğiz. İşte tuğba alev ve husdü İşte güzel akıbet onlarındır. Onlara müjdeler olsun falan. Bu salih ameller bizim evlâ'ın huzurunda kurtaracak, yüzümüz ak edecek. Bize cennet, cennette sermaye olacak. Hasene. İşte men câbil haseneti fe lehu aşru Güzel amel. Getirene on misliyle mukabelede bulunulacak. Hasenesi olmayan helak olacak şimdi mizanda Fe sekul sağ tarafta mizanda tartılan sevaplar, haseneler ağır gelirse fe ancak onlar felaha erecekler. Ve khafet kimin e, sağ tarafındaki e, ameller e, hafif gelirse efendim, sol tarafı ağır basarsa onlar kendilerini zarara uğratmış oldular. Ticareti kaybettiler. Yani dünyayı aldılar, ahireti sattılar. Fani olan lezzetleri tercih ettiler. Fani ve değersiz olan. Keyifleri ihtiyar ettiler. Baki ve sonsuz olan ahireti terk ettiler. Zarar ettiler. Bir insan bütün malını verip de e, bir çakıl taşı alır mı yani? Bütün malını verip de çakıl taşı alan enayidir, avanaktır, hasirdir ve haliktir. E, Tabi izan onu kaşıkçı elması. her Gidip de adam da e, efendim, o taşa bütün malını mülkünü yatırmaz ama işte kandırdılar onu. Dediler ona ki bu işte kaşıkçı elması bu çok e, dünyanın bir tane çıkmış başka da yok. Yani büyük bir elmas. O zaman o da bütün parasını verdi. Sonra da gitti ehline sordu. Gitti kasım şeye kapalı çarşıya gitti. Kapalı çarşıda kuyumculara baktırdı. Dediler bu ne ya? Bu dediler 5 para etmez. Eyvah dedi. Bütün malım mülküm gitti dedi. İmzaları attık dedi. Ben daha bunda geri alamam. Yandı tutuştu. Şimdi tabi dünyayı tercih edenler de e, kimisi bile bile kimisi de tabi ahirete inanmadığından ahiret yok burada yapacağımızı yapalım, keyfimizi e, yaşayalım. Nasıl olsa ilerisi yok haşa. böyle düşünüyorlar. Bir kısmı da kandırılıyorlar. Yani zannediyorlar ki bu dünyada uykular, işte yemekler, içmekler, içki kumar vesaire haramlar, günahlar insanın Efendim, görüp göreceği budur. Ahirette bir daha kazanacağı bir şey yok. Onun için burası çok değerli, hayat çok değerli. Yani dünya hayatını aziz tutuyorlar. Dünya hayatı değerlidir. Ama ne bakımdan? Ahireti kazanmak bakımından. Çünkü başka yerde kazanılmıyor. Efendi Hazretleri devamlı derdi. Dünya ahireti kazanmak bakımından misli yoktur. Yani bunun benzeri bir yer daha bulamasın ki ahireti kazanalım. Çünkü cennette cennet kazanılmaz. Ahirette cennet kazanılmaz. O zaman ne oldu? Ahireti kazanma yeri olduğundan Marifetullah mektebi derdi. Yani Allahu Teala'yı tanımanın, bilmenin, bulmanın, işte isimlerini, sıfatlarını öğrenmenin işte amentünün detayları, tafsilatıdır. İman İslam ilmihalinin ilk bölümünde yani kısaca belirtilen amentünün şerhedir. Bunlar ancak dünyada biliniyor, öğreniliyor, bulunuyor. Ahirette her şey görülüyor. Görüldükten sonra da bir fayda kalmıyor. Onun için adam dünyadaki keyifleri, günahları, işte kaşıkçı elması zannetti. Bütün hayatını onlara sarf etti. 70 sene, 80 sene, 90 sene yaşadı adam. Hiç namaz, abdest yok. Hayır hasene yok. Bir de gitti baktı ki. Bu yaptıkları burada bitti gitti. Ahirette de bir şey kazanmamış. Cennette başını çıkaran bir ot bile kendisi için mevcut değildir. Bu adam ne yapacak? Ebedi yandı tutuştu. Şimdi bura anlaşılıyor. Bir de başka bela. Adam ahireti bildi, iman etti. Ve salih ameller işledi. Namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, zekat verdi falan. Bu adam e, yani ahirete hazırlıklı yaşamış oldu ve öldü gitti. Şimdi bu hadis-i şerifte anlatılan 6. Kasım'a kadar anlattıklarımızda bize şu anda e, görünen bir durum yok. Hepimiz namaz kılanlardan bahsediyorum. İşte takva sahipleri var. Kimisi benden daha takva, kimisi benden bozuk. Mesela herkes pişler peşinde. Kimseye dönüş yapılıp da senin namazın kabul oldu veya senin haccın reddedildiği şeklinde gösterilmiyor. Gösterilmediği için işler karıştı. Dünya toz duman. Kim iyi amel işliyor, kim kötü amel işliyor anlaşılmıyor. Ya nasıl anlaşılmıyor? İşte içki içiyor, kumar oynuyor, kötü işliyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, ömreye, ömreye gidiyor, iyi işliyor. Daha ne karıştı? Karıştı. Çünkü neden? Öbürü kötü Ondan şüphemiz yok. Ama bu iyi iş yapıyorum diye gösterenler ne niyetle yapıyor? Burası karıştı. Karışınca da kimsenin alnına yazmıyorlar merdüttür. Veya demiyorlar makbuldür. Onun için bayram sabahında Ramazan bayramı ideal. Bağdat'ta işte bütün merkezdeki camiler en kalabalık. Tabi eski şey 1100 sene 1200 sene ilginç. O zamanki camiler hangisiyse. Bir yerde kılınır zaten. Musallada kılınır o zamanlar zannedersem böyle. Camide kılınmıyor. Bayram namazı bir tek yerde kılındı. İnsanlar sığıyor. Musalla yani açık yerde kılınıyor. Herkes namaz bitti. Seviniyor. Musafa ediyor. Sarılıyorlar. O bayram oldu falan. Cüneyt Bağdali olacak. Anh, yüksek bir yerden onları seyrediyor. Yanında bir de müridi var. Dedi evladım. Bilsek ki dedi, hangimiz makbulüz, yani Ramazanımız, orucumuz, teravihimiz, fitremiz falan kabul oldu. Gitsek de onu tebrik etsek. Maşallah sana kabul oldu senin ibadetlerin falan. Ama hangimiz e, merdüt, yani reddolunmuşuz? Şimdi burada bu kadar kalabalık insan e, bilmiyoruz. Hangimiz reddolunmuşuz ki e, gidelim fenu onu taziye yapalım işte başın sağ olsun. Allah bir daha böyle musibet göstermesin İnşallah bir daha seneki Ramazan'da kazanırsın falan. Ya bir daha seneye de yaşarsan. Gidelim de onu taziye edelim yani. Cenaze evi, evinden beter oldu şimdi. Bu adam Ramazan'ı e, reddedildi bu adamın. E bilsek de keşke gitsek onu taziye etsek. veya öbürünü tebrik etsek. Dedi evladım. Bunlar ne kadar neşeliler ya. külüyorlar konuşuyorlar. Ne diye? Ya, bayram oldu diye. Bayramda da mı gülmeyeceğiz yani? İşte ama e, ahireti bilmediğimiz için biraz... Eğlenmeyi kısaltacağız, azaltacağız. Bu yüzden ne buyurdu? Gel dedi biz bu kadar gülen adamın haline otur bağlayalım dedi biz. Yani niye ağlayalım? Çünkü kabul olundu mu bilmiyor, sevinip duruyor. Ağlanacak adamlar var. Bu canipte salih ameller bize ahirette efendim, ebedi hayatımızın malzemesi olacak. Yani dünyada parası olan geçiniyor. Hasta da olsa tedavi oluyor vesaire. ecel gelmedikten sonra para... Adam felç de olsa süper. Bakımını yaptırıyorlar. Parası varsa. Parası varsa yani... Yataklarda sürünce... O 20-30 sene 30 sene bitkisel hayatta adamın... Fişini çekmez Yani... Çolak adam çok zengin. Bilmiyorum. Çekmeyin fişini. Tabii mirasçılar... Parayı bölüşmek istiyorlarsa çekerler fişini. Hadi dava. Ama... Seven bir kızı oluyor. Oğlu oluyor. Bilmem ne. Babamın parası gani. Ne olacak? En süper hastanede, en iyi kral odasını tutmuş, 30 sene, 40 sene diyelim baktıran adam var. Yani şey, bitkisel hayat, bir şeye de yaramıyor adam. Ama olsun, nefes alıyor. Tarihde şerata göre, fiş çekmek caiz değil. E şimdi paran olursa, sağlıkta da yaşarsın, hastalıkta da yaşarsın, her şeyde de yaşarsın. Paran olmasa, sağlığında da perişans bir ekmeğe muhtaç olursun. Ahirette de ne lazım? Hasene lazım. Getir haseneleri. Namaz, oruç, hadsekat, ibadet, zikir. Getir. Evet işte cennetin parası bunlar. Ne kadar? Sonsuz. Sen 80 sene ibadet ettin. Ben sana. Sonsuza kadar. Haliden. Mukalledden fiyabede. Sonsuza kadar bitmeyecek. Senin niyetin çünkü devamlı ibadet yapmak. Ama hasene ise hasene ne demek? Güzel amel. Salih ne demek? Kabule elverişli amel. Peki senin amelin e, görünüşte salih çünkü namaz, oruç. Ama içi, batını fasit, bozuk. Melekler bile anlayamadı ya. İyi zannetiyorlar. Mevla'nın getiriyorlar. Bu amelden bu adam cennette yüksek derece alır. Zannederken küt aşağı efendim adamın suratına vuruluyor. Tehlike burada. Bizim gibi kardeşlerimiz, sizin gibi salih amele merak eden insanlarımız hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bahsediyor. E bu hadis-i şerifinde Buyuruyor ki mesela adamın amelini getirmiş melekler, e, ölmesini de beklememişler. Sabah e, uykudan kalktığından yazmaya başlamış hafaza yani yazıcı melekler, akşam yatana kadar yattığında ameli kesiliyor. Yani uykuda bir şey yazılmıyor. E, bu dosyayı almışlar, her gün günlük bunu götürüyorlar. Melekler bizim gibi ya, bilet almaz, işte efendim, uçak rotarı yapmaz. Kolay bir şey, sorun yok. Adam belki bir saat sonra uyanacak mısın? meleklere bir şey yok. Adam beş dakika sonra uyansa, yeniden işlere başlasa melekler hazırdır. E ne zaman gittiler, ne zaman geldiler? Adam yattı beş dakika sonra kalktı. E yeniden kalkınca amel başlıyor. Çünkü ya bir şey konuşacak, gıybet, ya Allah'ın gel ya şey. Çünkü kalkan adam bir şeye başlar, bir işe başlar. Uyandığı vakitte yatağın içinde bile uyanık olsa bir şeyler yapabilir. E, zikredebilir. Yattığı yerde, dönerken sağ sola yazılacak ya, kaçmaması lazım. O zaman eee ne diyor işte? Efendim. Ma hadel kitap. La yu aderu sahiratim ve la Küçük büyük bir şey bırakmıyor. İlla ahsaha. Hepsini yazıyor kitap. Onun için. Ve öcedü mü hadra. Yaptıkları işleri Allah'ın zorunda dosyasında. Kendi amel defterlerinde evvela hazır buldular. Ve la yazılım urabbüke hadde. Rabbin kimse zulmetmez. Yapmadığını yaptı diye yazmaz. E, günah olarak. Yaptığı bir güzel ameli de eksik etmez. Yani kaybetmez, zayi etmez. Onun için adam meleklere bu işlerde mesafe söz konusu değildir. Yani vakit mefhumundan da hariçtirler. Bu bakımdan bir saniyede arşa giderler, gelirler. Sen de iki dakika uyudun, uyandın, yine başladın bir şeyler yapma. Defter devam ediyor yani. Defter kapanmaz. Fakat senin işte. E, sabahtan akşama kadar bu mutat olan genel insanların durumu budur yani. Özelde bazı insanlar var. Az uyumuş, kalkmış, o ayrı bir şey. Onun melekleri de ona göre hazırdırlar. Götürüyorlar. E, birinci kaç cemaaya tabii geçecekler. Kabul makamı illiyinde diyelim. Illiyun, yedinci kaç cemaada diyelim. Hatta yedi kaç da üstünde diyelim. En yüce dosya. Oraya kadar ameli yazdırmak lazım. Kayda geçitmek lazım. Geliyorlar işte. Efendim, onun amelini çok beğeniyorlar. Nurlu görüyorlar. E, hatta diğer meleklere diyorlar ne kadar çok amel yapmış bizim adamımız, sahibimiz değil mi diyorlar falan. Oradan geliyorlar birinci kat sema'ya. Orada görevli melek var. Kapıda duruyor. Her kat semanın efendim, kapısı var. O kapılarda melekler var. Ondan sonra. O görevli melek diyor ki durun diyor. Bu ameli sahibinin suratına vurun. Benden ileri geçemez. Rabbim bana böyle emretti. Niçin? Ben gıybetle görevliyim. Bu sizin adamınızın gıybeti vardı. İnsanların aleyhine konuşuyordu falan. Allah Melekler diyorlar Allah Allah. Biz bunu hesap edemedik. Fakat görünüş iyiydi. Biz emir kuluyuz. Sonra başka bir kulun salih amelini alıyorlar. Yine beğeniyorlar. Rüzgar gibi gidiyorlar. İkinci katçama getiriyorlar. Orada da kapıda görevli müvekkel melek var. O da diyor ki Benden ileri geçemez. Yani alın suratına çarpın gitsin. İşte çünkü bu, bunun derdi dünya menfaatlerini temin etmek. İşte benim ibadet yapar, şunu yapar, bunu yapar ama görüntüde kalır. E i̇şi gücü işte insanlara hava atmak için e, dünyalık tahsil etmek. Ahireti e, Allah'ın rızasını kastetmek değil. Sonra başka bir kulun amelini alıyorlar. Nur gibi parlıyor. Ameller güzel, görüntü güzel. Zahiren şartlar, şartları haiz yani. işte namazın abdesi, kuşlu, tahareti saat adilerken gibi. İşte orucun şartları var. İşte mekruhtan kaçmış falan. Diyelim ki e, yani kıybet etmemiş, işte dedikodu etmemiş, iftira etmemiş. Yani orucu bunlar sevabını deldiren şeyler. Yani amelin nuru güzel. Sadakaları var defterinde, oruçları var, namazları var. E, melekler de beğeniyorum. Diyorlar maşallah ne güzel işleri var. Üçüncü kat zamanı kadar yani gıybetten geçiyorlar. İşte ben dünya menfaatinden geçiyorlar. Üçüncü kata geliyorlar. Üçüncü katla görevli dur durduruyor. Teftiş noktası var ya işte poliste falan. O polisten geçiyor. Bir polis dur diyor. Oradan da geçti. Başkası şüpheleniyor falan. Durun diyor. Bu ameli alın sahibinin suratına vurun diyor. Niye? Ben kibirle görevliyim. Bu adam üstü işte meclislerde her yerde büyüklük taslardı. Kendini üstün görürdü falan. Bunu atın aşağı. Sonra başka bir kulun ameli işte sabahtan akşama işledikleri zikirler, tespihler yapmış. Haç var, umre var vesaire. İşte Mekke'dedir. E, diyelim ki bir günde umre yapılıyor. O günkü deftere yazılmış olabilir. Haç da yine bir günde oluyor. Haç, Araf, Arafattır. Haç yani Arafat yaptığın gün ha, haç demektir bu şimdi. O günün defterine bu yazılacak. Arafat'la beraber tamam oluyor. Farz tavafı da kalıyor ama Arafatı kaçıran her şeyi kaçırmış olur Bu sefer bunda haç var Hümre var, tesbih var, namaz var e, Dördüncü kata kadar geliyorlar Gıybeti geçmiş, dünya menfaatini Geçmiş, kibri geçmiş Görevli melek durduruyor Suratına vurduruyor Alın diyor bunu diyor Efendim Bu adamın suratına Vurun diyor Çünkü ben diyor Ucum ile görevliyim Rabbim emretti amelini ileri geçirtmeyeceğim e, buraya kadar geldi, teftişi atlattı. Fakat bu adam kendini beğenir. Yaşı bazı adam böyle kibirli değil. Yani görünüşte kibir hali zuhur etmez. Hatta mütevazi de görünebilir. Bazı insanlar çok mütevazidir. Fazla tevazu da kibirdendir derler. Mütevazi görünüyor. Yani zahirde onu mesela kibire isnat edecek efendim, bir hareketi yok. Veya iftihar. Yani iftihar hava atmak atmak falan bu durumu gözükmüyor veya hatta e, kibir de böyle bir kabarma hali yok. E şimdi bu ne? Bu adamın durumu nedir? Adam mütevazi böyle oturur köşesinde dersin ne derviş adam, zikre diyor, fikre diyor. Ne tevazulu? Hatta dersin ki ne mütevazi falan. Fakat adamın içinde ne varmış? Kendini beğenme varmış. İşte hatta o kim? Kendini beğen böyle bir şeydir ki kibir yapmadığından da kendini beğenir. Çünkü adamlar bak bu adam kibirli ben kibirli değilim. Bak bu adam hava atıyor ben hava atmıyorum. Bak bu adam riya yapıyor ben yapmıyorum. E şimdi herkesin günahını bakar. Bu sefer ne oldu? E, bunlar hep noksan. Ben noksan değilim. Ben tamamım. Çünkü neden? Kibirim yok, gururum yok, şeyim yok, dünya menfaatım yok, oyum yok, buyum yok. E İşte en tehlikelisi de bu. Benim hiç noksanlığım yok. E noksanlığım yoksa ne olacak? E ben mükemmelim. Bu süre bunların akıştır. Kendini beğendi. E bunu tabii melekler de anlayamaz bu işleri yani. Melek çünkü dışına bakar. Kalbinden geçeni bilmez. Bunu da ameli reddedildi. Ondan sonra hafaza melekleri aldı bir kulun amelini. E, gelin gibi süslediler. İşte zifafa götürülen gelin gibi. Beşinci kat semaya kadar geldiler. Oranın meleği de bu, yine durdurdu bunları. Teftiş noktasında Alın bu ameli, sahabenin suratına çarpın. Bir de gidin omzuna da yükünü vurun. Çünkü ben kıskançlıkla görevliyim. Bu adam kimsenin kendisi gibi amel etmesini istemezdi. Kendisi gibi namaz kılanı kıskanır. Kendisi kadar ömreye gideni kıskanır. Her sene hacca gidiyorsa hacca geleni kıskanır. İşte şunun bir manisi çıksa da bu sene gelemese de efendim o okuyamasa, o öğrenemez, o hafız olamasa, bu hoca olamasa falan işte böyle. Veya tekkenin dervişlerinden. Adam kendi takvalık yapıyor. Öbür adamın da takvalık yapmasına haset ediyor. Diyor ki keşke şu bir günahlara düşse. Ya sen niye? Adamın günah düşmesini istiyorsun. Ayağının kaymasını istiyorsun. Kıskançlık yaptırır böyle şeyler. Bu da kıskançlıktan kaybediyor. Bunun da ameli beşinci kat semadan aşağı reddediliyor. Hadis-i şerif hulasa budur. Şimdi kale dersimiz burası. Buyurdu. Yani Hz. Muaz Ravisi'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve de naklediyor ve tasadul hafzatu yazıcı melekler yükseltir Bir amel abdi kulun amellerini min salati, namaz var Tabi nafile namazlar var tabii sünnetler var farzlar var hepsi var ve zekatin zekat vermiş işte o gün zekat verdiği güne denk geliyor mesela dosyada her gün günlük yazılıyor adam zekat veriyor bir gün zekat veriyor mesela ve hacin, işte dediğim gibi hac rastlamış. ve umre'ten umre yapmış mesela o oruç işte Ramazan'da Adam e, Umre yapıyor çok faziletlidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haç yapmak gibidir e, Hem oruçluyken hem de umre yapılıyor İşte mesela bunlar bir günün dosyasına Girebilir bunlar hepsi aynı gün yapılmak değil yani misal olarak Zikrediliyor çünkü Haçla umre aynı gün Yapılamaz mesela O bakımdan ama şimdi bu adamın Dosyasında mesela bunlar var Geçirirler bir onun amellerini. İlessemâ isadisiyeti. Altıncı kat semaya kadar gelirler. Ne demek? Gıybeti atlatmış. Dünya menfaatını atlatmış. Kibri atlatmış. Ucubu atlatmış. Ondan sonra efendim e, haseti atlatmış. Yani bunlar yok adamda. Bu Böyle adam zaten nerede var? Bu adamı getirirler. Altıncı kata çok da beğenirler melekler derler herhalde bu adamın ameli kabul görecektir. Fekûlü lehum onlara der el meleku, o melek el müvekkeli görevlendirmiş biha. Altıncı katın kapısında görevlisi var. Bunlar yedi melektir. Yedi kat gökler yerler yaratılmadan önce yaratılmışlardı. Gökler yerler yaratıldıktan sonra her biri bir gök kapısında görevlendirilmişler. Kıvû durun bu vurun amel bu ameli vurun ve ce sahibihi sahibinin suratına gidin vurun ne yaptı bu adam şimdi bununki günah neydi inne çünkü bu adam kaniydi la yerhamu acımaz da insana kat insana hiçbir insana kat asla min ibadillah Allah'ın kullarından hiçbirine harcamaz acımaz Eşabı o ona eşabetmiş, bela on bir hastalık ya durun ya.